hizmet etmeye mecburum, mecburum. Ondan sonra diyor ki, oğlum olduğun halde bana evit mi veriyorsun diyor. Gerçi ben senin oğlumum ama anamla sevişirkene kötü sulardan beni meydana getirdiniz, ayağımdan tuttunuz, eğlâ-i illîmden yere indirdiniz. Yani sizin iyiliğiniz bu kadar oldu bana. Ben bir öyle babaım ki dedi Şahin Atıcı Efendimiz. Bütün bu yavrular benim evladım olur. <gülüyor> sen <gülüyor> de evladım olun. Sizin süfli olan yerden ya e layı çıkarıyorum. Ben sana kırılmayım. Ben sana darılmayım. Ben sana hakkıma halal itmeyim. Mahvolursun. Aman evlat beni reddetmediği oğlun eline ayağına kapandı Yani onlar bizim efendilerimiz, babalarımız. Kendiler ne kadar tevazuiversin bize o gelmiyor neden oluyorsa. Ne geliyor ya bize? Daima, daima Allahu Teala azatlarının verdiği, bahşettiği, kıylimden bahşediyor bize, bahşediyor. Mehmet yok burada ya. Bandırmalı Alef Efendi babanız rical'dandır diyor. babanız diyor vallahi rical'dandır bizim için diyorum, tövbe tövbe tövbe iller böyle takdir ediyor rical'dandır aman hizmetinde de kusur teslimiyetinizle bir kusur yapmayın onun yerine Allah rızası için dinleyin de bir ayağınızı öpüyüm diyor Bizi Mehmet bandırmaya gitti, Bursa'ya et oradan bandırmaya etmiş. Ali Efendi demiş, Efendime bir şey hediye yapacağım, ben Bursa'ya gelirim, Emin Sultan'da cömayı beraber kılalım da onu götür kuzum. Mehmet yazmış dediklerini hayrette kalın yani, ne kadar tevazuunda ya! o Ali Haydar Efendi'nin halifesiydi, o vefat edilsin Ali Haydar Efendi vasiyet etti. Bütün evladım Ramazanoğlu'nun Sami sultanı dedi. Şık ziyah ettiğin Medine'de bir milyon müridini bütün e, Ali Ramazanoğlu Sami Sultan'a verdim sizin hepinize demiş. Efendim vefat edilene kadar alamam. Siz de cihansınız, hadir tarihinin liderisiniz.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 Sen burada kal, Tahir Efendi dedi diyor. Büyük Tahir, Hafız Tahir vardı. O da Fonya'daydı. Mücavil dedi, 20 senedir şeyde, Medine'de. Çok meşhur Hafızı da Güzel Kur'an'ı okurdu. Güzel Kur'an okur demen kimseye Güzel Kur'an okuyamaz. Güzel Kur'an'ı okur diyorum bak. her lafımdan anlayın. Yani filan hafızı, güzel Kur'an okudu derse, hafıza verilmiş, güzel Kur'an'ı okudu dese Kur'an güzel okuyan güzel, olamaz. Olamaz. Kur'an muciz okuyan aciz. Onun için Allah'ı seveniz, yani buradan yanlış haberler alıp da dışarıya saçmayın. Çünkü bu meclis emanettir. Kim bu meclisi dışarıda konuşursa emanete hıyanetlik ettiği için münafık yazılır. Üç kişi münafık e, ahlağından olur. Emanete hıyanetlik eden. Emanetle bu meclis hıyanetlik etmez bu meclise. Sözüne yalan katan, o da münafıktan yazılır. Vaat ettiği zaman hulf eden diyor eğer yine ettik gelelim diye hastalığım göndermese vaadimden hülf etmiş olacağım diye sürünü sürünü geldim yavrum Allah'ımız sizin karşınızda epey de bu kadar konuştum Üstazımız şu üç kimse şu üç kimse e, e, ne namazında ne durur kana ne ölürken ne kabirde şeytan gelmez, vesvese bilemez. Gelemez ki. İki, asil yönünde meyyik gibi teslim olursa şeytan gelemez ki. Üç, devamlı rabıta ilerse devamlı rabıta kalbinden üstazın muhabbeti, sevgisi Orada okudum ayetleri, ve künü olun ma sadikin Sadikinle beraber olun diyor Kur'an-ı Kerim. Öyle olunca sadikin ta ne ta İstanbul'da nal edelim dersen şöyle düşündüm o senin yanında olur. Daima yanında olur. Vallahi bir adımda dünyayı alırım diyor Abdülkadir Geylani Efendimiz. Dört yollu Mehmet babamız gitmiş İstanbul'a. Oraya İstanbul'a gittiğinde efendim demiş herkes ders vereyim ve seni görünce her şeyi kalbimden silindi. Ha bana ders ver. Peki Mehmet Efendi ver Bir Efendim ben olmazsa bir şey de soracağım. Kardeşim Yakup kayıp oldu kayıp olan Yakup sağ mı ola Rusya'da nereye esir mi ola yahut da öldü mü bilemiyorum öldüyse Kur'an okusam sağsa sağ arasam diyorum şöyle kafasını şöyle diyor kaldırdı bir daha böyle etti diyor yine kaldırdı Allah rahmet eylesin Mehmet Baba diyor. oldu efendim Dünyayı kalbır kadar ümüme getirdi Allah. Yakup diye çığırdım. Binlerce Yakup kalktı böyle. Ee, Dört yollu Mehmet babanın kardeşi Yakup burada mı? Hayır. Yok efendim derler. diğer oturdular. İkinci bıktım kafamı. Ahireti bütün gözümün uğuna kalbır kadar getirdim. Yakup Binlerce Yakup isminde insan ölmüş, ayağa kalktılar. Ee, dört yollu Mehmet Baba'nın kardeşi Yakup varsa dünyasın geliniz oturun. Hep oturdular bir kişi dünyada kaldı diyor. Buyur ustazım dedi diyor. Buyur ustazım ustazım diyor ki, Mehmet Baba diller bir kardeşin var dört yolda seni soruyor. Sen demek vefat etmiş ettin, vefat ettim şehitler arasındayım, şehit oldum şehitler arasındayım, akrabama, akrabama, yoldaşlarıma, sevdiğim dostlara, 70 tane kişiye şefaat edeceğim, şehit kanlı ile geldim, bak gerdanımda Allah. Allah'ın huzuruna devi size selamı var.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 Şeriata muvafık hareket ettin mi hepimizin abi olur. Onlara muhalif çıkmayalım. Ba mağlufu Kerh'inin katirleri de incitmediğinden onun güzel ahlakından 400 800 kişi onun güzel ahlakı yüzünden iman ettiler. Siz ne böyle sağa sola lah dersiniz?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 Ondan sonra ondan sonra kendi tazımı da haber veriyorum. Sultanımız, sevgilimiz, Hazreti Peygamber vekili, Amin. Hacı Sami Sultan, Kudüs'e Sirrehu'l-Aziz, Allah, Allah mergad-ı olsun, Amin. şefaat-ı nasip olsun. Amin. Kayınpederimin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 Efendimize dedim niye görünmüyor nurlar ile geçiyor da Hasan Efendi. Hasan Efendi herkesin rızkı ile karıştı. Hı. Onun için e, göremek ancak e, hareketi ile geçirebiliyor buyurdular. Üstadım siz e, ben evveli Hacı Esadi Elbili girdim mi ağlayı ağlayı gözlerimizde yaş boşanırdı şimdi Nevi ağlayamıyor o zaman Konya'da bir fanga vardı şimdi 51 fanga var diyor sanki saydı da not defterimizle Allahımız bildiriyordu onlar saymışlar ki Esret'ten 51 tane fanga içinize haram katışmış da e, o orada tayiflerin Nur'un oğlundan göremiyormuş Tahir Hoca bunu duyunca ya ya ya, Hep ma işlerimiz neymiş karşı? Allah onu cevende, onu uçundur Üstazımız sevgili üstazımız, hangarın ümünden gitmen, arkasından gitmen, oraya belki pislik bulaşır size diye öyle buyururdu. Ondan sonra o.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 Yahu ben de ziyaret ettim kuşlukları. İlk günlerinde sen ziyaret etmişsin. Niye geriye gir istiyor? Dedim ama içerime bir him taşı düştü. Diyor. Gerekene de binliyken diyor yanımda bir hanım oturuyor diyor. Onun gizi baldırı benim baldırıma değiyor diyor. Oradan sıcaklık geldi ki de şah, şahavatı ı nefsaniyem keple diyor. müstazımız keşfetti Allah ona bildiriyor Allah bildirirse bilir İznillahü Teala diyorum bak ben bunu sahibinden dinledim de size haber veriyorum sabahla otobüs geliyor diyor kırmıktan tesbihimi elim aldım cihana kadar 3 saat mi gelir 4 saat mi ağlayaraktan gittim diyor ağlayı ağlayı estağfurullah Tevp olsun, estağfurullah, mu ya diyor, Allah'ım diyor daima vardım diyor, tren de öte taraftan geldi diyor, yani Maraş tarafından geldi diyor, bindim diyor, istasyon da indim diyor, vardım üstazın kapısının düğmesine çöktüm diyor, çökünce diyor, pekapa açıldı, üstü altı direkte, üstü bina, hiç görülmez yukarıdan. yumu da taktalı hiç görülmez. Tab merduvana gelen adam insanı evet. göremem. Adana'daki evinde, Tepebağ'da. Ondan sonra kapı açır açılmaz. Mehmet Ali. Mehmet Ali. Usulası söyledi kurban olduğum. Buyur efendim. Geldin mi? Geldim efendim. Kırmıtla cihan arasındaki göz yaşımızla istilalarımız seni kurtardı bir daha öyle yapma iyi mi diyor? Allah Allah. Vallahi diyor bir Allah bilirdi bir de ben bilirsem diyor. O kabın bile bilmedi çünkü böyle sıcaklık geliyor sıra da öyle diyor zannediyor çeksem çekerdim böyle diyor. Nefsiniz böyle oğlum öldü diye bir hiç biriniz güvenme nefsi yani aynı çakmak taşı gibi ırmak içine, çayının içine 3-5 tane bulsun çıktıktan sonra çakmak taşını vur verdim ne yine ateş çıkarır. Allah nefsimize bırakmasın. Amin. <gülüyor> Nefsinizi öldürsün, yüzümüzü öldürsün. Diyor ki benim evlatlarımın semtinden şeytan geçemez ki diyor. Şeriatı tam Bağlanmış. Tam teslim olmuş. Daimi rabıtalı olunca kalbim niye zikretmiyor diyor. Rabıta olmadığından Allah zikretmez. Allah. Kalbin aynı cezbe gibi. Hava gazının üstüne orada ıcık çok duracak olursa üç dakikada cip cip cip atar. Efendimiz ondan tarif etti. O cip cip atan kalp ruh, sir, hafa ekvâd onlar o, ondan sonra küçük daha fazla durdurdun mu, longur longur longur, yeni de kayalar, kaynar. Daha hamı iyice kırılsın dersen, birkaç dakika daha durdun mu, çay ve güzel olur, kahvesi de güzel olur. Siz rabıtanın üstünde kalbinizi tutmuyor musun? Tuttu mu mu? Kalp zikreder. Eşşeytanü yeltegimu kalbe ibni Adem. İza zekra Allahu khamsa inde fe iza nasi Allahu iltaqa kalbu bi kimsenin eşşeytan şeytan yeltaki kalbe ibnu adem ibnu ademin kalbine girer şeytan. Girdiği için işte bu ravuta lazım oldu bir yanda İndirirler dururlar. İndirirler kafasını kaldırtmazlar. Yanına bir ruhlu cihan alın tarihata girin. O yanına geldim ve kuvvet böyülür. Kıbrıs'a, Türkiye'ye kuvvet verip de bir iki gün daha dursun öte yanına geçecekler. Aman efendim filan o Yahudi'nin arkadaşları olan burada da. Dursun efendim belki birleşmiş milletler. Birleşmez ağrına yaktırlar. İmanlı insanlarla birleşsem ne de? Orada tutuyor da kafirlerle birleşiyorum Yahudilerle. Oradan geri çektiler. Bak buradan kuvvet varınca Rumlar firar ettiler. Arkalarından süngüleri yediler. O bu cihan buraya girdin mi Rabutası Şeytan, eşşeytan yeltekimu kalbe ibni Adem fe izâ zekerellâhu hanese Kalp Allah'a zikrettin mi? Şeytan buradan kırar. Neyle? Ravtanım çokluğuyla diyorum. İyi dinle. Kalp zikretmez illa rabıta çoğu olursa zikreder. Hmm. Ey <feyla> ila, Eğer kalp zikri unudur da yine gaflete dalarsa şeytan gelir, yine yerine gelir, oturur. Hiç zikri kalır. <gülüyor> zikrini terk etmeyelim inşallah, daime zikrile, fikrile uğraşalım. Ee, size Mevlana'dan bir misalim daha var ama vücudum derin içindesindir. Hastalığımda çok çok da dinlediniz. Salli ve sellim ve barik alâ eşraf-ı cemil, i cemîl enbiyâ vel-mursalîm. Elhamdülillahi Rabbil âlemin. sonra efiyi oldum. Ahmet oradan indi de hafızım oturdu da bir aşlı işeri yolu ya uzun olmasın oldu pek yolumuz. Ve <gülüyor> ibadu alel ardı ve izâ ve iza hobbobun jahilun qanun Hüsnelerden dersini ediyor. Şafala, kakarda ağlayarak da Estağfurullah. <gülüyor> Ana ne ağlayıyorsun? Bir yerim ağrıyor. Ciğerim ağrıyor. İmanla gelebilecek miyim? Gidemeyecek miyim diye. <gülüyor> Gitmem kardeşim. Bu kadar heyula olmak doğru değil. Kanaatınız olsun. Ben açıktan söyleyemiyorum. Yani, Dört ayaklı hayvanla bizim farkımız olacak ya. Velekat ne beni Adem ama. Adem herkes Adem. Havva annemizle eee Adem Aleyhisselam'dan geldi. Bütün insan. Okuyunuz yalan. Maymundan neden olmadık biz? Dımakta evvelinden maymunlar İnsan yapmayı biliyordu da şimdi unuttular mı? Niye bir maymundan insan doğmuyor? Ne yaman söylüyor? Maymun ol diye sana çalışıyor. Maymun mu? Biz kabul etmiyor. Biz peygamber zadeyiz. Elhamdülillah, Elhamdülillah. peygamber zadeyiz. Ama velekt kerrına Adem'ni tefsir ederken, ustasımız da mükerrem olan bu etle gemik değil. Belki ruhaniyettir. Ruhaniyetin gıdası da ibadettir. Zikri şeritin şurubunu içe içe Adem anca yok oğlum öyle. Böyle Adem olunmaz. Ulaike ke'l en'amu bel'üm edal. Ulaike humül buyuruyor Allah. Belki hayvandan ziyade dalalete gitmiş bu insanlar.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 Allah rahmet et, Amin. Ya Rabbi anneme babama rahmet et, Amin. o kadınların mürşidiydi, o da erkeklerin mürşidiydi. Bir ikisi de o taraftan da, Hacı Osman Zade, Seyyid olarak Peygamberimizin sülalesinden 70. Seyyid babam oldum. 70. Seyyid, işte böyle sırrımı döküyüm de gideyim develiye, bu ölüm beni ya getirir ya getirmez. Ne diye saat 11'i e, geçti daha uyuyamıyorum. 12'ye doğru uyuyabildim. Bütün dizlerim doğranıyor. İçerim doldu. Kalbim ağrıyor. İki tane aldım. Kalbimin uçun. Yorularıma şeyim tokanmasın şerrim diye. anca cazım üzülecek. E, Anı Ramazan şurada bir odada yatıyor. bilsin. Ondan sonra Sami de şurada bir yatakta yatıyor. Anşa da yakınımda Gözüm almış Irnağımdan defeme yer olmuşsun hep Kızım Anşa kızım buyur bay, babam buyur Geldi bütün sırtımı Allah hakkım bin koruyula halal olsun Makamı cenneti alanın Pirdevsi alası olsun O gece beni soydu Bu gece ...gidemeyeceğim derim, e, kötü mühendis gözümü ona gelip dikiliyor. İlla gel efendim deyim, ne ya Rabbi, ne mı diye edeyim? Kızım, e, diz çöktüm, kanaatınız olsun, yalan şu kadar ilave etmem çok şükür. O battaniyeye çalıştım, sarıldım, dizimin üstüne oturdum. La havle ve la kuvvete illa billah la, üç salavat okuyum. Hasbini Allah'a bitirdim. Ya Rahman, Ya Rahim'i bitirdim. Ya er Rahman, Rahim'in ilhamlayı da bitirdim. Hanşaa, yiyemeyeceğim kızım. İçerimde çok büyük rahatsızlık var. Hemen şöyle yatayım, bal çerbetiyle çöreği getir, şöyle içeyim. Ondan sonra üstüme de bir mum dökün. Samim de kalksın, sabi de bu çok kuzucağızım. Allah iki cihana aciz olsun yavrucağızımın. O dizlerimi evele yiyor, okuyor, üstüme mum döktürüyor derken elhamdülillah gözüme uyku geldi, gemilik geldi böyle çok derinden. Ondan sonra yattım da uyumuşsun, kalktım hiç bedenim yok, titri titriyor. Gitmesek mu ola? Dedim anca. Gidersek iyi olur inşallah. Hacı babacığım. Dedi. Hacı'nin verdiği cesaretle bir izninden tale geldik için. Allah Allah Allah Allah Allah daha Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah böyle fikirli insan olalım. Allahımız da bizden böyle istiyor. Hep kurun Allah. Allah'a zikredin kullarım kıyamen. Dünyalı yerden Allah'ı zikredin. Hacı Esadi Ervilili bu tensin rahul aziz efendimiz onu tefsir ederken ki me dünyalı olarak Allah'ı zikrederek çalışmasıyla olur. Zikri kül oldu mu din geldiğin yerden, her yerin Allah, Allah, Allah, çok rabuta yapma yok. Çok rabuta yapma yok. Hacı esad Erbilî Efendimiz Muddise Sirrehu'l-Aziz buyuruyor ki, benim yavrularımın semtinden şeytan geçemez ki vesvese versin. E neden namazla vesvese geliyor sana ya? Abdeste alırken kana derviş kısmısı korunu yürüyor üç tarafa yür yine yürüyor ne yürüyor oğlum? kuru kaldı diyorlar içinden böyle çok kardeşimiz var içinizde ondan sonra ayağını yürüyor diğerisini sıyıracak şekilde yürüyor devirmen arkına girmiş de ne diyor öyle diyorum havuzun tulla diyorlar benim damat Sanayi imamına daha kızımı neye vermeden evveli yavrum benim. Çok severdim çocuğu. Kuru e, kaldı diyorlar. Kendi askere gidince böyle dediler. Onu e, vesvese veren şeytan vesvese veriyor. Kuru kaldı diye. Ayşe annemiz abdest arıkını niye çok özeniyor öyle? Kuru kaldı diyorlar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 van e, bon fıras verirken nakşilerde bir adet var diyor bizim kıyifte gelmiş de e, abdestin olmadı kuru kaldı de. abdestsiz namaza niyet Allahu ekber demişmiş Bin de hat yaklaşamamış bunları hep müvesbis bunlar hep besbese yapıyorlar ben biliyorum besbeseyi kaldı ya o bunu şeytan veriyor olsun bunu hep belleyin. Hacı babanızın son vasiyeti olsun size. Bir, Hacı Es'adi Erbil'i Hüdise Sirrahul Aziz namazda imkanı yok. Vesvese biremez. Benim evlatlarıma niye veriyor ya bize? Biz hakkıyla evlat değil mi? Tamam mı? İki, İki, neyle olur birisi şeriatı garri ahmediye'ye kur'an-ı tıpkı tıpkısına uyacaksın uyacağız ben yani uyamayım ben çok şeyi zayi ettim evet ki yaptığımı da kaybettim hiç ettim. sebtim huzurumuza geldim Bana dua edin Allah e, sevapsız demiyor musun Aç bir ilaç bırakmasın demiyorum. Rızasız bırakmasın beni bugünümde. Ama hocam biliyordu evvelden ne yaptın hasta olunca yapamadığını Allah yapmış gibi yazdırıyor meleklere. Aha. Yazdırıyor. Yazın. Amelinin evvel camiye mi giderdi? O gözlerden kar şafağla camiye giderdim. Gözleriniz ağlayamıyor mu? Ağlayamıyor efendim. İstiğfah çeyrekine ağlasan günahını koyma siler, süpürür. Ama ben ağlayamıyorum. Ağlayamıyorsanız diyor tezkidat-ül evliyada, Kur'an-ı Kerim'den 10. sahibede, sümme kaset kulübüküm ayeti celilesi var. Hafızınız var mı okuyacak? Hafız mı Sümme kaset ulubikum". Zeynemin min el min Ondan sonra Bu ayet Kur'an-ı Kerim'den bulun. 10. sayfada sünneyle başlar. Bundan sonra diyor Allah. Yani o kalbi taş olan kimseler Gözü daş olmuş da yaş çıkmayan kimseler. Böylece. Bak sanki sular daşın arasından çıkıyor. O su değil. O diyor Allahımız. O diyor Allah daşın diyor, diyor, gözün yaşi diyor. O adam. Siz zannediyor musunuz ki bu çıktı zannediyor O dağlardan bazı daşlar yuvarlanıyor, geliyor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 Gecenin ikisi geçip de birisi kaldığı zaman şafak yakın değil daha namazdılar kana ilki Sübhaneke'yi okuyor, elhamı da okuyor. Bu ayeti bir defa okumalı. İkinci defa elde kalktım mı yine elhamı okur, zammı sure yerine yine sünnaka sebulürüm ayetini okur böyle iki rica namaz da kalbimi, gözümü sana emanet ya Rabbi ne olur gözlerimi der de ağlasın dedin mi diyor gözlerinden şapır şapır yaş dökülür namun dışarısına çıktım da şöyle yoldan semaya baktım her yıldız Allah diyor baktım bütün yıldızlar kudret sahibi öyle elektriklerini semaya bakmış güneşim kocaman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 Usul usul işi belletmeye geldim Allah izin verirse inşallah inşallah. Demek bunu belledim efendim. Surayı Bakara'nın 10. sayfasının ortasında sümme kaset kulübü. Arada bak orada bulursun. Ondan sonra şu üçü dedim ya, birisi kılın ucu kadar da Kur'an-ı Kerim'den ayrılmayacaksın. Eğer bir tarikat ehli, kalan işi mı neyse bilemiyorum. Allah topunu bir etsin inşallah. Amin. Buradaki cemaatin içinde istihbarattan da olan varmış bizim evde. İmam Hatım'ım im oraya doğru ağlayaraktan geliyormuş. Beni istihbarata gönderdiler. Hacı Hasan Efendi'yi bir yokla sohbetini yokla da bakalım hükümete ne zarar gelecek bundan? Ne zarar gelecek böyle adamdan? Ben irşad oldum, Bu olsun diye ağlayıp geliyorum. Biz kimseye ne partcılığı tarif ederek, ne fırkayı tarif ederek, her tarikatın ehline de kardeş gibi muameleyi tarif ederiz. Herkese kardeş olalım cihan bağında ey aşık nedir maklu bir cin? Ne senden kimse incinsin ve sen bir kimseden incin. maruf kerhi hiç kimseyi incitmemiş de Yahudi, Nasrani, Mecusi, Müslümanlar cenazesine gelmişler. O diyor bizden, o diyor bizden, o diyor bizden, o diyor bizden diyor. Herkes dinine göre merasımını yapsın. Kağıdı çıkarmış oğlu. Oğlum ben kimseyi incikmediğimden, her kavimden benim cenazeme gelirler. Yalnız cenazamın merasımları tamam oldu mu, cenazamı, salacımı yerinde koyun, hangi mezara uçar gidersem, o mezerdenim ben, o dövümdenim buyurmuşlar. Eskiden evliya da okuyor sizde Ondan sonra böyle böyle kalktı diyor. Kendi genel kalktı. Melekler kaldırıyor. Var, var geliyorlar. Müslümanın mezerinin başına koyuyor. Bak oğlum, oğlum özel ahlak. Ee, e, Böyle yiyor insanı salacını kendi götürüyor oraya da. E 400 tane kafir buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Muhammeden Abdullah'ın resulüdür. Ne arar sen de sihirci ha? Sihir hastası oldum da onun için. Hasta bir bira diyor, çikote diyor. Hep azabından. Gazap şeytandan geliyor. Şeytan ataştan oldu. Gazaplanın adamın yüzü kırp kırmızı geçiyor. Görmüyor Ataş gibi yanıyor. Sonra ne oluyor? sarı geçiyor. Sonra gazaplanın adam sapsarı geçiyor. Eee bir evi ataş tutarsa Allah korusun. Neyle sövünün? Suyla. Hemen dineriyorsan oturiver. Oturuyorsan bir tarafa yatıver. Geçmediyse, kalk bir abdest al yine geçmediyse, e, normal suyla pek e, kaynar da olmasın pek soğukta belki bedenin dayanmaz onunla bir kuslet iki rekat namazdır. ya Rabbi benden bu gazabı al dedim Ne korvarır gider gazap ne? neymiş de seni kaldırıp yere vuracak azap gelince iman kalır mı ne dediğini bilir mi İçinen şart etmiyor gazaba gelince. Üç Üç daha altı Dokuz ula. Ondan sonra on altı Ailelerini boşayanın Çok duyuyor bu gazabının yüzünden. Aile kendinden ayrılamıyor. Kendi de aileden İlle bir kolayma bakın. Kolayını koymamışsın. Üç detik attığında Yetmiş talakın içine. Sen altı defik atmışsın, 9 defik atmışsın, 16 defik Ne nikah kaldı ne bir şey kaldı. Hiçbir şey yok. Ama yeniden e, birleştiriyorlar. Zaman da birleştiriyor, kendiler de birleşiyor. Daime zina ediyor. Daime zina ediyor. Daime zina ediyor. Azabı bırakın Allah aşkına Cahamuz. Ne diyelim efendim? La havde ve la kuvvete İlla billahil alil azim dedi, bir husur yedim de atas suyla söğünürdü, siz de e, husur ile söğündürün bunu yoksa sizin evinizi, barkınızı yıkar o yavrularınızı yetim koru, boynunu düker her yerin hmm. Allah hepimizi korusun, hmm. kurban oldum valla bak tembihin birine bu oldu evin hep vasiyete geldim diyorum size kitaplarında kaylıyorum da İsterseniz inanın, isterseniz inanman. Ece görürüm, söylerim ama niye söyleyeceğim? Allah dilime sizin dinlemenizden lütfetti ve verdi dilime. E onu verince ben ne yapayım da kitabla uğraşayım da sizi meşgul edeyim kafanızı. Bazı kardeşlerimiz var da ya üstaz demişler Hacı Esadet. Bina eski günahları ediyor filan Üç şeyle yapamazlar. Birisi şeriat hüdüdünden hiç ayrılmayacaklar. İkincisi efendisine teslimi kulli de teslim olacak. Asil önünde vekit gibi teslim olacak Ya yıkayan hoca ölüyü uyanma kıpırabiyor. Diyor. Karnını sığa yiyor. Belki bir şey çıkıyor. Hiç sesleniyor mu? Doğru söylem Bu ölü hiç sesleniyor mu? Gönderdiği tarafa dönüyor. Sen nereye dönmüyorsun? Senin niye teslimiyetin yok böyle? Öyle olursan doğru söyle. Vardın da ameliyat olacaksın. Patlamış olmuş senin. Ee, ney? E, atantısın? Diyor ki yat ameliyat edelim. Kaçtafa oldu böyle sancı iki defa. Üçüncü oldum mu patlar. Zehirler öldürür seni. Yatmaz. hemen. Korkuyorum ne. Ben böyle teselli reçetesi verirler. Onunla on, on, beş on gün daha da bir daki sancı daha yükselince dediği üçüncü de ölür diye hemen yetiştirirler ki yetişemez çok koca yerler ne alana da hastaneye yetişmeden öldü. Bütün insan, sanki bütün insanın pangasıymış, o kadar şeylerden idi, incelerden evet, Hacı Abdullah'ın imamını gittiği yerden de ondan sonra mithat bevdiller alan, yetiştiremedi, öldü, gitti. Şu elini, kolunu teslim edip de, Habibi hazıta bağlamazsan ameliyat iler mi itmez mi? Soruyorum size. Yetmez çünkü bağlanmayım. Sen de bağlanmayın İyice bağlanmıyorsun da ondan tedavi olamayın. Öyle duruyor o e, reçete olan dersinden teselli oluyor ancak. kalbiniz zikri nerede kaldı? Ruhunuz zikri nerede kaldı? Hatinin zikri nerede kaldı? Ekvanın zikri zikrin nerede kaldı? Ee, ondan sonra e, nefsin zikri nerede kaldı? Zikri kül nerede kaldı? Zikri sultanın nerede kaldı? Ondan sonra e, nefi ispat nerede kaldı? O zaman mümini kamil olabiliyor ancak. Murakaba nerede kaldı? Ehadiyyet kul huvallahu Nerede kaldı? Ve huve ma'akum kuntum murak. kaldı. Murakabeyi muhabbet birisini görmeden ben de onlardan e, böyle süzülmeyle olmaz. Ben adamı birer birer elesem e, yani bütün alta geçersiniz onun için elini kolunu iyi bağla da teslim ol. Kaç sene nefsin böyle 8 sene karşımda dikli durdum, e, Tahammül ettim. Zencirini koyarmadım. Allah rızası için birisini getirdiler. Siz havalardınız Gazi köyünden selam. Onun şubeleri e, 16 sandık eski gümüşten e, yarısını kendine yarısına da bize elma toplarmış Efendim beni gönderdi. Elma istiyor. 16'sını da bir mazde bahroluyum. E 16'sını böyle adamları ciyetler bir heyet geldi dedi ki bu kahrolası cahil reddettiniz dedi reddedemeyeceğim yazık olur ölürken inşallah iman nasip olur yine bize karşı diyelim imkani yok kıyamadım ya kalbim kıyamaz yani ben, ben e, e, kendimiz e, kullanmış mı kullanmamış mı inşallah bakın kaygılanıyorum Kedinin kumlamasına kayıtlanan bir adam, bir yavrusunu kaldırır da atar mı dışarıya? Ölsem atmam, ancak kendi bağını koparır da giderse uğurlar olsun giderken. Yoksa e bizden ret umman. biz sizin hiç sıkıntınıza katlanmaya söz verdik üstazımızın karşısında söz verdim ben hiç kimseye. Reddedemem çünkü reddiniz reddim dedi efendimiz, kabulümüz kabulüm dedi. Eğer intisab ettiğin zat reddettim derse hutbu cihan da reddediyormuş. Hutbu, hutbu cihan reddettim işte şu kitapta yazdı. Hutbu cihan reddettim mi Rasulü Kibriya da reddettim ben onu diyormuş. Rasulü Kibriya reddettim mi Allah ben kabul defterimden sildim onu diyormuş. Onun için kardeşim, ümümdeki insana sahip olun ya. elinizden yapma. Allah peygamber aşkı da yapma kendinizi nara yeniden yakmayın. Hepiniz başımın tacısı, derdimin ilacısınız, hepinizin ayağına turabiliyorsun. Öyle tevazu geldi bana ki, indi nefsim indi indi. <gülüyor> Kurban olayım, ben yavrularıma onlar gibi vazife yapamıyorum, diyor. Onlar iyi vazife yapıyor. Ben ameli mandal oldum, diyor. Ben ameli mandal oldum. Allah sizin sorun sormakine beni imanla öldürsün, rızasını bulursun. Cümlemizi imanla öldürsün, rızasını buldursun. Cennetine doldursun, yüzümüzü güldürsün, inşallah. Allah. yavrularım. Ağlamayalım da ne uğrayalım yahu biz bu kadar fedakar bir efendimizi verdi Allah bize. İşte dün akşam geldiler de kayyarayla istersen hususu salavat oku <gülüyor> şeyi bozmayalım istersen e, taksi mahsus taksi görüldüğü yerde misafirhanelerini hazırlayacağız İstanbul'da bizim derimize varacaksın, ellerini öpeceksin, bir görüşeceksiniz efendim, şu çocuk kaçtı geçti, kaç? yedemem ben, yedemem, elini ayağını öpeyim, beni yani affetsin, yedemem, nereye gidemem, şekerim değil, iki yüz, elli, üç yüz, Ondan sonra bazı zaman canımın sıkıldığı sevmediğim bir kişi olsaydı şimdi şekerim yükselir giderdi. Hepsini seviyorum bu adamları. Onlar da beni seviyor onun için rahat kalbim elhamdülillah. Tansıyorum şunalar. Sen doktorsun gelmişsin onunla yalvarıyorum onunla. Benim sana diyemeyeceğim üç hastalığım daha var. Dizimde romatizme yedi senedir oturduğum yerden namaz diliyorum. Akşam da akşam 40 sabah ile akşam 20 e, insülüm vuruyor vücutuma da Ona onun şeker azıcık vuruyor ve onun ağzını çok kuruydu Bir iki armuttan neden aldım? Şişmiş gitmiş yine gitmez ağzına yata sıcak yavrum diyorsun efendim ne diyor oğlum orada evini hazırladık Orada sen varınca evim oturacaksın, Efendimize götüreceğiz, Sultanımıza nereden Sultan olmuş burbanız olayım. Allah Allah. Yani Efendimiz Hacı Esad Efendimizin günü okuyor, okuyur, hocamız mektubunun el tecini okusun da bakın. Ee... İnşallah bilsinler. İnna Allah ya nurum en ila ehli hadi. Yazılmış emanet eline verdim diyor. Aldım diyor da 12 sene rabata yaptırmıyor kendine. 12 sene. Bunlara dedim gelenlere. Şimdi illa ona rabata yapacaksın diye beni götürüyorlar. Bak, bak o tarafın aa, halife diyorlar. kurban Tek bir halife de, Halife dedim mi? Eririm ben eririm halife deseler. Yani bir şey değil, değil mi? Şurada dursun aa, ısla, Medine'den Allah Allah. Yahyalı Halifesi Hacı Hasan Efendimize bu hedayem diyor, oraya yırt verdim yukarıdaki Yahyalı Halifesi diye Hasan Efendiyi koydum çünkü yeririm ben, yerim. Ne diye yerin? Şu giderken, şu oradan, ortan. Hacı, hoca efendi, lütfen dur da bi' konuşacağız deseler, sen hacı ve hocamsın? Yok. evlenin mi? Eğlenin mi? Korku ederim. Çünkü ismimle çığırmıyorlar bana. Yahya'lı Kutbiri, Hacı Hasan, ben de Efendimiz hacı da Hasan efendi dedirdi. Onun için beni Halifeliğiyle çığıran neden, ben onları duymayor, kulağım sağır oluyor. Ben kıtmirim bunların hizmetcisiyim, <gülüyor> efendimiz sen onların kölesisin, onlara hizmet edeceksin diyor. Ben size hizmetçi verildim yavrum. İstersen bir tecik reşahat aynul hayattan bir tecik hikaye. Canım istedi söyleyeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah! Ee, şah-i Nakşibendi Muhammed İbn Muhammed ee, ee, Muhammed İbn Muhammed Bahaittin-i Nakşibendi Übeysil-i Kudüs'e Sirrahul Aziz. Dünyası böyle okunur Şah-ı Nakşibendi Efendimiz'in Kulaşşafalına ailesi. Babası hastaymış da iki oğlum seninle sen babama hizmet edeceksiniz. Hasta. O da varmış, o da babasını yoklamaya varmış. Bahayettin-i Nakşibendi'yi Üvvessil-i Bukhari Kudüs'e Sirrahul Aziz. Sen niye suyu getirmedin? Sen niye ilham istedin?